Hudbede bu ayeti katlettiler ben de dedim ki kardeşlerimiz bu ayeti daha doğrusunu öğrensinler ve Allah Azze ve Celle burada ne diyor bunu daha iyi kavrasınlar diye düşündüm ve bu ayeti sizlere işlemeyi uygun buldum evet kardeşlerimiz ayeti hepiniz biliyorsunuz ey Resulüm sen af yolunu tut iyiliği emret cahillerden yüz çevir. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda iman kalpten tasdik dille ikrardır inancı olduğu için ameli de imandan bir cüz olarak görmedikleri için işle işleyebildiği kadar inkar et, inkar et, edebildiğin kadar furyasıyla maalesef ayet ve hadisler katledilir. Mesela geçen haftalarda yine cumada din nasiyattır hadisi. Din samimiyettir diye tevil edilerek aslında ne yapıldı? Kaydırıldı. Halbuki çok önemli, muhteşem bir nasihat. Fakat maalesef tam vurgu ne yapılmadı. Yapılmadı. Öyleyse bugün inşallah bunu işlemeye çalışacağız. Burada üç tane kelime var. Birisi af yolunu tut. İkincisi İyi emret. Üçüncü şık da nedir? Cahil. Cahillerden yüz çevir. Aslında bu bizim için çok açık da bir nedir. Emirdir. Yani af yolunu tut derken hemen hariciler gibi yargılama yoluna ne yapma gitme. Önce karşıdakine merhametli bak. Sonra iyiliği emret. Kötülükten onu ne nehiyet? Hala dikine dikine gidiyorsa cahillerden de ne yap? Yüz çevir. Çünkü İbn-i Mace'nin 224 no'lu rivayetini hemen hemen ezberlediniz. İlim öğrenmek her Müslümana nedir? Farzdır. Ama ehli olmayana da ilim öğretmek aynı domuzun boynuna inciden altından yerdanlık takmaya benzer diyor. Kardeşlerim af kelimesi Türkçede de karşılığı aynıdır yani Arapçadan aynı girmiştir affetmenin karşılığıdır sözlüğe baktığımızda ise silip yok etme süpürme bir şeyi elde etmeye yönelik niyet fazlalık artıp çoğalma gibi anlamlara gelir ve asıl öğrenmemiz gereken mana ise ıstılah dediğimiz kitap ve sünnette çirkin bir şey veya kötülüğü görmezden gelme Yapılan bir suçtan dolayı suçluyu cezalandırmama, ceza uygulamasından vazgeçme. Evet, bu da ıstılahtaki karşılığıdır. Bazı insanlar vardır ki hep hatasız <gülüyor> olma peşindedirler. Ancak insan olduğu halde hatasız olma mümkün değil. Eğer insansan hata seninle nedir? Beraberdir. Aynen Adem Aleyhisselam unuttu. Ne yaptı? İnkar'a saptı. Allah da kiramen katibin meleklerini ne yaptı? Halk etti. Bu insanın fıtratındadır. O yüzden insan şaşar. Beşer kardeşlerim. Hata yapmayanın sadece Allah olduğu vurgulanır. Bu yargıya varılır. Çünkü Allah Azze ve Celle neyi yaratmışsa hepsini kendisine ne yapmış? Muhtaç olarak yaratmış ki Allah'ı bulasınız burada da Allah bütün yaratılan insanları ne yapmıştır hataya meyilli eksik olarak yaratmıştır ki hatasız olan sadece ve sadece Allah olduğu ne yapılsın vurgulansın hatta ayeti kerimede hatta hadis-i şerifte aynı bu manada eğer siz hata günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi onlar günah işlerdi. Tövbe derlerdi. Allah da tövbelerini affederdi diyor. Ama burada çok dikkat edin tabi nefse dönük. Kullara dönük değil. Çünkü onlara ne yapmıyor? Karışmıyor. Kendine dönük şirk şeyine ne yapmıyor? Affetmiyor. Allah bizlere hayır versin. Hatasız insan olmaz. Ama hata edip tövbe etmek insanın şahimindandır. Affetmek de Allah'ın şanındandır. <gülüyor> Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Esma-i Rüsna'sına baktığımızda Afu, Afur, Rahim, tevab gibi nice isimleri hata yapılmamış yani e, olsa bile tecelli etmeyecektir. Eğer insan hata yapmasa e, hataya meyilli olmasa bu isimler ne yapmayacak? Tecelli etmeyecek. Yani bir affetme sıfatı, bir gafur sıfatı, bir rahim sıfatı, bir tevhap sıfatı ne yapmayacak? Tecelli etmeyecek. Öyleyse bizler hata yapacağız ki Allah'ın isimleri de ne yapacak? Tecelli edecek. Yani aynen hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? Şafi olan Allah'tan şifa ediyoruz. Veyahut şakir olan Allah'a şükrediyoruz. Yani Allah'ın hep isimleri böyle ne yapıyor? Bir vakayla tecelli ediyor kardeşlerim. İnsanın fıtratına da takvayı da, fucuru da ilham eden yani iyiliği de, kötülüğü de ilham eden kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Yani Şems suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde biz diyor insana takvayı da fücudu. Yani iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Her yaratılan insanın fıtratında hem iyilik var, hem de kötülük. Yani hata var. Yani ben hatasızım derse bir insan ne yapıyor? Kibirlenmiştir, büyüklenmiştir. Artık o kendini Allah'ın da üzerinde görmeye başlamıştır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Amin. Demek ki hata yapmak insan olmanın kaçınılmaz bir yansımasıdır. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, şimdi bu kelime de maalesef bazen e, ne yapılıyor? Hani verilen bazı dinde ruhsatlar vardır. Mesela çoraba mest veyahut cem olayı veya korku namazı birçok meseleler var. İnsan bunları yerli yerine ne yapması? Kullanması gerekir. Birisi ya Allah nasıl bunun işte karşılığında şunu koymuş ben bu günahı işlerim bu şekilde de kefaretini öder tövbe ederim derse bu bu naslıktan ne yapar? Çıkar. Bu sadece hatayla yani tasarlayarak işleme değil hatayla günah işlenmişse gündemdedir kardeşlerim. Evet. Bazıları ise kendilerini ellerinden geldiğince kusursuz bir insan gibi göstermeye çalışırlar ki bu da e, o insanların insanlar içinde çok hata yaparak küçük düşmekten korktuklarındandır. Çoğu işte bir şey sormaya korkar, konuşmaya korkar, yemek yapmaya korkar. İşte ne bileyim, şurayı süpürsem acaba ya evde de mi buraları süpürüyor derler. İşte burada gidip bir yeri yıkasa ya evde de mi bu bulaşıkları yıkıyor falan derler gibi denmez aslında yıkayabilirsiniz süpürebilirsiniz yemek de yapabilirsiniz kınamasından insanların korkarak birçok ameli işlemekten insanlar ne yapabilir? geri durabilir sırf hata yapmakta ama korkmayacaksın insan bilmediği bir şeyi bir amel edecek ki hata edip etmediğinde ne yapacak? Öğrenecek. Eğer birisi yemeğe tuzlu yapıyorsa hemen kafaya çakarlar. Acı yapıyorsa kafaya çakarlar. Bir dahakin o adam onu ne yapar? Düzeltir. Veyahut yolda yürüyor. Paçası çorabın içinde mi? Hemen tanımasa bile birisi ne yapar? Gelir. Uyarır. Bak kardeş, paçanın içinde çıkar. Veyahut saçı dağınıksa. Yani insan bir yerde bir şeklinde şekli bile bozuk olsa muhakkak insanlar onu ne yapar? Uyarır. Ama işte burada uyarıyı dikkate almak gerekir. Evet, Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sözünü ettiğimiz bu hatasızlık arayışı bir batıl inançtan başka bir şey değildir. Peki, şu toplumun içinde hatasız, masum diye kabul edilen insanlar var mı kardeşlerim? Bugün Şia'ya gittiğinizde imamlar masum olarak kabul edilir. Ve o imamlara masum demeyen insanlar da tekfir edilir. Ama biz en son masum olarak Allah Resulü ve vesselam'ı biliyorduk. O da ne yaptı? Vefat etti. Evet. O da vahiydi. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Batıl bir inançtır. İnsan Allah karşısında acizliğinin bir sonucu olarak hayatı boyunca hatalar yapmaya ve günah işlemeye mahkumdur kardeşlerim. Elbette ki elinden geleni yapacak, bunlardan kaçınacak ve günahtan uzak durmaya çalışacak. Ama bundan durmaz, uzak durması imkansız kardeşlerim. Gelin biraz burayı irdeleyelim. Siz abdest aldığınızda karşılığında size ne veriliyor? Hiç okudunuz mu abdest bablarımı? Evet. Elinizden işlemiş olduğunuz günahlar aleykümselam ağzınıza ve burnunuza su verdiğinizde ağız ve burun yüzünüze su içi şey yapıyorsunuz yüzünüz saçlar düşünce el ayak ne kadar günah işlemişseniz ne yapılıyor aranıyor ne oluyor o zaman demek ki namaz bile kılsa bir insan adeta baktığında gözüyle haram işleyen diliyle haram işleyen Burnuyla haram işleyen, eliyle haram işleyen, ayağıyla haram işleyen, düşünceleriyle sanki haram işleyen bir haram makinesi gibi insanın karşısına ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Ama şöyle bir 24 saatinizi şöyle bir gözden geçirirseniz ciddi manada ne olduğunu herkes ne yapar? Anlar. Demek ki bir abdestin kıymeti insana neymiş? çok büyükmüş. Allah hakkıyla abdest alıp salih amel işleyenlerden eylesin. Amin. Demek ki hatadan kaçınma bütünüyle insanın başarması neymiş? Mümkün değil. Evet. Bu nedenle Kur'an yeryüzündeki her insanın Allah'a karşı hatalı ve günahkar olduğunu haber veriyor ve diyor ki kardeşlerim hepinizin bildiği bir ayet Fatır 45. Eğer Allah yaptıklarınız yüzünden Hemen sizi cezalandırsaydı. Yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir suriye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar. Zira Allah kullarını görmekte, gözetlemektedir diyor. Rabbimize hayır versin. Biz bir hata gördüğümüzde erteliyoruz mu? Evet, kim dedi? seviyor evet. musun? Bu ilahi hüküm gereği kardeşlerin Allah'ın müminlerden beklediği tavır da hatasızlık ya da günahsızlık değil. Mümin'den beklenen işlediği tüm hata ve günahlar için sürekli Allah'tan af dileyip bağışlanma dilemesidir. Çünkü Ali İsraili ve Günde benim de en az 70 ya da yüz kere kalbim perdelenir. Muhakkak günde ben de en az yüz kere Allah'tan tövbe istifar diliyorum demiştir. Allah sürekli tövbe istifar dileyen samimi kullardan eylesin. İşte inkar edenle bizleri müminleri birbirinden ayıran en önemli vasıflardan birisi budur. İnkarcı kafirler kendilerini hatasız ve günahsız saymaya çalışırlar. Oysa müminlerin böyle hiçbir iddiası yoktur. Bunu anladınız mı? Kafirler, müşrikler, münafıklar hiçbir zaman kendilerini suçlu ne yapmazlar? Hatta yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ne derler? Asıl bozguncu sizsiniz derler. İşte müminlerle münafıkları, müşrikleri, kafirleri ayıran en ince nokta neymiş? Biz hiçbir zaman hatasız olduğumuzu ne yapmıyoruz? Söylemiyoruz. Söyleyemeyiz. Söylersek onlardan hiçbir farkımız kalmaz. Bunu unutmayın. Elbette mümin Allah'a karşı hiçbir günah işlememek için büyük bir çaba gösterecek. Ancak insan doğası gereği kimi zaman geçici olarak nefsini uyar günaha girebilir. Allah'ın hükümlerini uygulamakta gevşeklik gösterebilir. Gaflete düşebilir. Aynı Kâb bin Malik gibi. Veyahut sonuçta tüm bunlara pişmanlık duyup Allah'a yönelir. Allah da denizin köpükleri gibi olsa, kumların adedi gibi olsa onu ne yapar? Affeder. Rabbim bizleri bağışlasın. Bağışlananlardan. Demek ki af kavramı Kur'an'da hem Allah'ın özelliği olarak yer alıyor, hem de insanlar için bir emir olarak tavsiye ediliyor. Yani hem Rabbimiz'in bir ismi, hem de emir. Yapılan haksızlığa o miktarda karşılık vermek meşru ama bundan vazgeçip affedene Allah büyük bir ne yapıyor? Mükafat veriyor. Ve yine kardeşlerim Cenab-ı Hak takvayı hep ön planda tutuyor. Cennetin ortasını isteyen haklı davasından ne yapıp vazgeçip <gülüyor> affedendir diyor. Evet. Ve yine öfkesinin gereğini yerine getirecek güçte olduğu halde öfkesini yüten Allah'ın emniyeti ve iman ile doludur diyor. Yine öfkesini çıkartacak güç güçteyken kim öfkesini yutarsa Allah onu istediği kadar huri ile evlendirir diyor. Evet. Güçlü Asıl diyor pehlivan güreşte yenen değil. Asıl pehlivan nedir? <gülüyor> Sinirine sakin ulandır. Diyor. <gülüyor> Ayeti kerimde öfkelenmeyin demiyor. Ne diyor? <gülüyor> Öfkelerini yutan. Yani sinirlenmek, öfkelenmek suç değil. Bu fıtri bir şey. Yani <gülüyor> insanın fıratında olan bir şey. <gülüyor> Aleykümselam Kasım'ın oturduğu yere iyi bakın. Ders bitince gene bakın. Hoş geldiniz kardeşlerim. Evet. Yani Allah Azze ve Celle zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Burada da öfkelenmeyin demiyor. Çünkü öfke bu nedir? Zaten celal sıfatı kendisinde var. Kahar sıfatı kendisinde var. Bize ne diyor? Öfkelerini yutan. Mesela sinirlendin. Çok öfkelendin. Abdest al diyor. Yerini değiştir. Oturuyorsan yat diyor veya oradan ne yap? Çık diyor. Yani burada ne var? Hep bir tavsiye var. Veya iki kişi kavga ediyor. Allah Resulü diyor ki git söyle onu çeksin diyor. Yani şeytan onların arasında ne yaptı? Ayırdı diyor. Öyleyse kardeşlerim burada takva sahibi insan hiç öfkelenmeyen birisi değildir. Öfkesini Yutan kimsedir. Öfke duyulması gereken bir duygudur. İman sevgi ve buzdan ibarettir. Allah'ın emrine isyan, küfür ve şirk anlamı taşıyan bir davranışa karşı mutlaki elbette ki ne yapacak? Öfkelenecek. Ona usama ne yapmayacak? Göstermeyecek. Yani insanın da Allah için kızacağı nedir? Yerler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsi için asla ne yapmazdı? İntikam almazdı. Ama Allah'ın intikamını da kimse de ne yapmazdı? Bırakmazdı. Yani Allah için öfkelenirdi. Burada buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Kendin için müsamahalı olacaksın ama Allah'ın dini için değil. Bugün toplumda da bu. Tam tersi olarak nedir? zuhur ediyor. Kendi nefsine dönük en ufak bir söz, yani çok çok ileriye de gitmeye gerek yok. Birine bir şey söylediğinde müdafaya kalkılıyor ama Allah'ın dini için müdafa maalesef çok zayıf. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hakkın çiğnenmesine, Allah'a isyana karşı öfkelenmemek kalbi duyguların ve imanın körelmesi hastalıklı hale gelmesi demektir. Yani o kalp artık ne yapmış? Ee, Müslüm'ün ellinoğlu rivayetinin hemen ziyadeliğinde Selman'dan şöyle bir rivayet gelir kardeşlerim. Allah kendisine rahmet etsin. Rabbim ona verdiği güzellikleri hayrı bizlere de nasip etsin. Kendisine dua ederse Allah'ın dinde kabul olunan bir sahabeyi. Eğer diyor bir münkere karşı Kalp, dil, azalar hiçbir şey hissetmiyorsa yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Yani Allah'ın dinine karşı bir taarruz var da buna hiçbir tepki kalplende kalmamışsa işte yaşayan ölü nedir? O'dur diyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki hakkın çiğnenmesine Allah'a isyana karşı öfkelenmeme kalbi duyguların ve imanın körelmesi hastalıklı hale gelmesine sebeptir Allah'ı seven kişi Allah'a isyana elbette tepki gösterecektir ama öfkeyi dışa vurunca muhatabın tebliği kabul etmeme nefsini müdafaa etme tebliğ edilen fikrin içeriğini peşinen reddetme gibi olumsuz durumları da söz konusu ne yapacaktır o yüzden olacaktır Öyleyse öfkeyi yenme, insanlar arası ilişkilerde ve hakkın tebliğinde önemli bir nedir? Tavırdır. Şimdi öfkeli öfkeli birine bu böyle değil bu böyle değil diye dini anlatın. Bir de gayet yumuşak olarak anlatın. Hangisi alınır? Öfkeli andaki doğru bile olsa. Yani çok çok daha da fazla anlatılan şeyler de anlatılsa sinirli ses tonunun yüksek olarak yapıldığı bir şeyde insanlar daveti maalesef ne yapmaz? Kabul, Kabul etmez. etmez. İşte öfke yenilmediği zaman nefse ağır bir yüktür kardeşler. Kalbi yalayan ateştir. Vicdanı kaplayan bir istir. Fakat nefis müsamaha gösterip kalp affedince Artık o kalp o yükten ne yapar? Kurtulur. Han hep sohbetlerde anlatıyor ya. Bahmet diyoruz. Ne var lan diyor. Benim sana borcum var ya diyor. He, vermiyorum lan diyor. Biraz da sen uykusuz kal diyor ya. Adam oturuyor cam açıyor. Öbürü uyuyor. Onun hesabı. Eğer birisi birini affetmiyorsa, öfkeleniyorsa o uykusuz kalan, kalbi sürekli onunla meşgul olan. Affetti mi bu sefer Mehmet daha cami <gülüyor> kenarına geçiyor. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim unutmayalım ki kalpteki yumuşaklık vicdandaki selametten başlar. Ve bu din şu zayıf yaratığın yüzüne karşı tevbe kapısını hiçbir zaman atmamıştır, Kapatmamıştır. Öyleyse kişinin kalbinin taşlaşmaması, ruhunun kararmaması, Allah'ı unutmaması, Allah'ı hatırladıkça ruhunda o hidayet meşalesinin bulunması insanı ne yapar? Hayırlı bir hale getirir. Hadit 16-17'yi hatırlıyor musunuz ayetleri? O müminlerin diyor, bak, hatırlamışsın sen, ne o müminlerin diyor, Allah'ı zikretme vakti, Allah'ın zikrinden kalplerinin titreme vakti gelmedi. Devam ediyor. Sakın ola ki diyor, o kitap ehli gibi diyor, kitabı arkaya atıp da kalpleri kas katı taş gibi olanlar gibi ne yapmayın? Şimdi geçmiş ümmetlerin helak olmaları neden oldu Allah'ın ayetlerini hep ne yapmışlar? Geriye atmışlar. Kendi nefisleriyle yani kendi öfkelerini öne koymuşlar. Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın zikrini ne yapmışlar? Unutmuşlar. Kendi zikirlerini unutmamışlar. Ve bu da onların kalplerinin tas katı olmasına sebep olmuş. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki kalplerin katılaşmaması insanın Rabbına dönüp onu unutmaması, onu zikretmesi, ondan aftan geçiyor. Evet. Hadis-i Şeriflere baktığımızda kardeşlerim, <gülüyor> Ebu Zer diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. ve Selam şöyle buyurdu. La ilahe illallah deyip bu iman ile ikrar ile ölen hiçbir kul yok ki cennete giremesin. Ebu Zer diyor ki Ya Resulullah zina etse de içki içse de, hırsızlık yapsa da, harpten kaçsa da, aleyhi ve sellem evet diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bunları diyor Allah'ın kitabında okuyup kurduğu halde, bunları bildiği halde, yani bunu işleyecek, cennete girecek, öyle mi diyor? Evet diyor. Zer'in burnu yerde sürtse de cennete ne yapacak? Girecek diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle bizleri aciz yaratmış, zayıf yaratmış ve fıtratımıza yenik düşeceğimizi ne yapıyor? Biliyor. Fıtri olarak her ne işlersek işleyelim. Ha burada yapın, yapabildiğiniz kadar değil. Her ne kadar fıtratımıza, nefsimize yenik düşsek de fıtri olarak yapılan nefsani suçlarda Allah cennetine neticede ne yapacak? Koyacak. Ama tabi siz eliniz kirlendiğinde ne yaparsınız? Yıkar. Heh. Orada da ateşte yıkayacaksınız kirlenen yeri, sonra gireceksiniz. Çünkü cennet pisi kabul etmez. Yani pis denen yer ateşten temizlenecek. Bu harf tekrarları da kullanır mı? Tam kullanır. Kardeşlerim af, Allah'ın ilahlık özelliğindendir. Allah'ın en güzel isimlerinde esma-i biridir. Bunun anlamı çok çok bağışlayan, çokça affedendir ki afu. Gafur da bağışlayan örten demektir. Ancak afuf ismi gafura göre biraz daha nedir? Geneldir. Bakın Müslüm'ün kitabı tevbede şöyle bir rivayet geliyor. Kul diyor günah işlediğinde gece Allah onu örtmüşse kul diyor onu açığa çıkarana kadar ne yapmıştır? Allah onu affetmiştir, gizlemiştir. Diyor. Ama gelir gerine gerine Falan tarihte şöyle yaptım. Ben filan tarihte böyle yaptım. Bir de arkadan der Allah affetsin. Lan zaten affetmiş işte, örtmüş. E, Sen e. niye açıyorsun? İşte bunu diyene kadar kalem ne yapmıyor? Ya, ya. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Aleyhisselatü vesselamın af ve <gülüyor> e, usta <'ya> mahasına <gülüyor> baktığımızda Allah kitabında ne diyor? Bugün başladığımız ayet neydi? Sen affı tercih et, marufı emret, cahillerden istiyor. Evet. Bu direkt Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle tarafından verilen nedir? Bir emir. Keşke tutabilsek. Bunu ne eşimize, ne çocuğumuza, ne de üçüncü, dördüncü şahıslara, ne de kardeşlerimize <gülüyor> tam manasıyla ne yapamıyoruz? He? uygularız inşallah evet sen af yolunu tut iyiliği emret ve cahillerden güç evet kardeşlerim peygamberimizin acıması şefkati, kibarlığı nezaketi bunlar hep ayetlerde ne yapılmıştır özetlenmiştir onlara baktığımızda o kadar çok şeyler var ki yani bunları eee Anlata anlata bitirme mümkün değil. Yani satırlara sığmaz. Ama ben size Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin bizatihi yaşadığı bir vakayı anlatayım. Beni Hanife reislerinden Sumame bin Usal yakalanarak Medine'de direklerden birine bağlanıyor. Kıtlık zamanı hepinizin hatırladığı bir rivayet. Her gün Aleyhisselatü Vesselam mescide geldiğinde direkte bağlı müşrik o zaman kafir birisi ne görüyorsun diye soruyor. Her seferinde Allah Resulü'nün İslam'a dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Şimdi düşünün bir esiriniz var yani öldürme selayetiniz de var bağlı. Her gün adama soruyorsunuz ne görüyorsun? Dünyanın en pis suratını ne kadar sabredersiniz? Bir, ertesi gün yine aynı. Ertesi gün yine aynı. Ve bu arada da siz onun ihtiyaçlarını ne yapıyorsunuz? Gideriyorsunuz. Ve bir çıkarınız da yok ondan. Yani onu öldürmeseniz, bıraksanız da bir şeyiniz de yok. Ee, kazancınız da yok. Ne yaparsınız? Yusuf ne yaparsın? Her gün sana sövüyor bu adam. Bu <Gülüyor> Bir gün diyor yine geldi Ali sallallahu aleyhi ve selam o soruyu sormadan göğsüne diyor dokunarak bir şeyler dedi. Sonra dedi ki diyor ne görüyorsun? Vallahi diyor o zaman müştidi sahabe kendisi anlatıyor. Vallahi diyor karşıdan gelirken dünyanın en pis yüzü senin yüzündü ama şimdi en sevimli yüz gelmeye başladı diyor. Hemen Ali sallallahu aleyhi ve selam Kardeşinizi çözün, gidin gusletini getirin diyor. Çünkü kafirlikten iman eden guslettirilir. Gidiyor, gusletip geliyor ve bu arada yeme oturuyorlar. Az bir şey yiyip kalkıyor. Sahabele şaşırıyor kıtlık zamanı. Adama ne getirirse silip süpürüyormuş. Yeme oturuyor, hiçbir şey yemiyor. Kardeşinize şaşıyor musunuz diyor. O sabah kafirdi, bağırsakları da kafirdi diyor. O şimdi diyor mümin bağırsakları da mümin. Çünkü diyor kafir yedi bağırsakla yer yine doymaz. Yani insanın imanının organlarına tesirine bakın kardeşlerim. <gülüyor> Ve gördüğünüz gibi aleyhissalatü vesselamdan gördüğü af ona toleranslı davranması onun da kalbinin bir yerde ne yapmasına yumuşamasına sebep olmuştur. Yine kardeşlerim bunu bu hale nakletmiştir. Ali sallallahu ve davranışlarında bağışlanma ana unsurdu. Medine'ye zehirli bir kılıçla Peygamber Aleyhisselam'ı öldürmeye gelen Ümeyr bin Vehip el Cumahiye misilleme yapmaya muktedir olduğu halde Ali sallallahu aleyhi ve selam onu ne yapmamıştır, öldürmemiştir. Yine Beni Hanife'nin reisi kendisini Peygamber Aleyhisselam'ı öldürmeye plan kurmuş, yakalandığında yine ne yapmıştır? Onu affetmiştir. Sadece Hamza'yı şehit eden Vahşi iman edip geldiğinde bari ben vefat edene kadar gözüme gözükme demiş. Çünkü Hamza Aleyhisselatü Vesselam'ın iki yaş küçük amcasıydı ve çok seviyordu. Onun acısını hep görmek istememiştir. Vahşi'ye ben vefat edene kadar gözüme gözükme demiş. O da Suriye'ye gitmiş Aleyhisselatü Vesselam vefat edince ne yapmıştır? Medine'ye gelmiştir. Hatta yeri gelmişken şunu da zikredelim. Bir gün ne diyor? Allah'a hamdolsun ki diyor Hamza'nın ölümü benim elimden oldu deyince sahabeden kılıç bile çıkartanlar olmuş. Ne oluyor diyor, diyor? O beni öldürseydi ben müşriktim. Cehenneme girecektim. Bak ben onu öldürdüm cennete girdi diyor. Öyle bile olsa söyleme diyorlar. Döndükten sonra kafir dönünün, Evet. Evet. Allah razı olsun. Hatta bununla alakalı bir rivayet var. Allah Azze ve Celle şu iki kişiye güldü diyor. Allah Resulü gülüyor. i̇bn Mesud diyor ki Allah Resulü da böyle güldü diyor. Kişi diyor müşriktir. Mümindir. Bir müşrik diyor onu vurur öldürür. O cennete gider diyor. O da iman eder diyor. Başka bir müşrik onu öldürür. Onun yanına gider de diyor. Allah bu ikisine gülerdir. Evet. Rabbimizlere bizlere hayır versin. Amin. Demek ki kardeşlerim aleyhissalatü vesselam'da da af ön plandaydı. Mekke'nin fethinde aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı ilk iş neydi? Kabe'yi putlardan temizlemek oldu. Daha sonra da ne yapmıştır? Hep af yolunu tutmuş. İnsanlardan intikam alma yoluna ne yapmamış? Gitmemiştir. Kardeşlerim, insanın kendine yapılanı affetmesi de Güzel ahlak sahibi mümin olmanın vasıflarından da nedir? Bir tanesidir. Allah Azze ve Celle müminin affedici olmasını tavsiye ediyor. Ve Kur'an'da da affeden insanı ne yapıyor? Övüyor. Evet. Dini esaslardan fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri ve kimseleri hoş görmeyse bu da hoş bir şey değil kardeşlerim. Davetçi açısından af ve musamaya baktığımızda ise bu da davetçinin şahsında çok önemlidir. E, af ve musamaya gösterme davetçiye birçok yolu ne yapar? Kaydettirir. Kardeşleri muhatabına şefkat ve merhametin bir özelliği olmak üzere davetçi şahsına yöneltilen hujum ve hakaretleri eziyet ve mihnetleri eline Fırsat geçtiği zaman intikam almaya kalkmadan affetmeli. Seviyesiz, cahilce yapılan itiraz, itham, zulüm, cefa ve talep isteklerine karşı güzel bir ruhla muamelede bulunmalı. Cahillerden yüz çevirmelidir. Evet. İslam toplumunda hoşgörünün ahlaki bir temeli vardır. Bununla birlikte hoşgörül sahibi sadece yanlışa göz yummakla yetinmemeli, doğruyu ne yapmalı, göstermelidir. Bir gün mescitteyken bir bedevi geliyor aleyhissalatü vesselam mescitte iken mescide bevle diyor. Sahabeler onu engellemeye çalışıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bırakın diyor adam işini görsün. Sonra bir kova su getiriyor, getirtiriyor. adamın devlinin üzerine döküyor ve ne diyor? Önce adama dönüyor. Ve adam, mescitler Allah'ın anıldığı secde yerleridir. Bir daha bunu yapma. Anladın mı diyor? Adam kafayı sallıyor. Sonra asabına dönüyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Yani burada af yolunu tutma, hoşgörülü davranma, yap yapabildiğin kadar veya yapsınlar yapabildiği kadar mesele nedir? Değil. Anlatabildim mi? O münkeri de ne yapacaksın? İzale etme yoluna gitmek zorundasınız. Ama maalesef bugün af ve musamağa yozlaştırılmış, istismar edilmiş ve e, öyle bir hale gelmiş ki Allah'ın affediciliği istismar edilmiş günahlar önemsenmez hale gelmiş dini esaslara fedakarlık yapıp Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri bu kimseleri hoş görülmüş zalimler, targıtlar, belamlar hoş görülmeye başlanmış başkasının suçunu bağışlama yetkisini İnsanlar kendinde görmeye başlamıştır. Halbuki birinin biriyle bir meselesi varsa affetme yetkisine bensem bunu sen yapamazsın. Ama maalesef insanlar bugün affedecek insanın yerinde kendilerini affetme mevkisinde ne yapmışlardır? Görmeye başlamışlardır. Bunlar da af ve hoşgörünün yozlaştırılmasıdır. Bu da istismar edilmiştir maalesef. Yani Allah'ın affediciliği istismar edilip günahkar, günahlar önemsenmez hale gelmiştir. Unutmayalım ki hiç kimse kendini temize ne yapmasın, çıkarmasın. Herkes Allah'a yapmış olduğu ibadetlerle yaklaşır. Bunun dışında hiç kimse kendini temize ne yapma, çıkarma selayetine sahip değildir kardeşlerim. Bugün öyle hale gelinmiş ki zalimler, tağutlar hoş görülmüş. İnsanların her görüş ve anlayışı sapıklık ve hakka isyanlarına hoşgörüyle yaklaşılmış. Dinde diyalog denmeye başlanmış. Hristiyanlar ve Yahudiler Allah Resulü'nün ismini bile duysalar bunlar onun müşrik ve kafir olmaları kitap ve sünnetten tescil edilmesine rağmen bugün öyle mabetler yapılmıştır ki bir kapısından cami, bir kapısı sinagog, bir kapısı kilise haline getirilmiştir. Ve insanların dinleriyle adeta alay edilir, hale ne yapılmış gelinmiştir. Bu da hoşgörünün, musamahının istismar edildiğinin bir göstergesidir. Müslüman Allah'ın emirlerine teslim olmak zorundadır. Bunun dışında kendisine göre bir hoşgörü, kendisine göre bir af Asla ne yapamaz? Geliştiremez. Ve Müslümanlarda Allah'ın emri gereği kafirlere karşı sert, müminlere karşı yumuşak, merhametli davranmak zorundadır kardeşler. Evet. iyiliği emir, kötülükten nehi, dinimizin olmazsa nedir? Olmazlarıdır. Ve peygamberlerin gönderiliş sebebidir. Ve indirilene uyh Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, Allah'ın sana gösterdiği şekilde onların arasında hükmet ve indirileni tebliğ et ayeti gereğince her inanan kulunda iyiliği emretme, kötülükten nehyetme görevi vardır. Bu da aynı zamanda senin imanının iman metresidir. Yani bir iyiliği ne kadar emredebiliyorsan kötülükten de ne kadar nehyedebiliyorsan bu senin iman metrendir. Hiç kimseye benim imanım kaç kilo, kaç okka demene gerek yok. Son ayetteki cümleye gelecek olursak neydi? Burada yok tabii. Müslümana cahil ne yapmaz? demez. Cahillerde zaten bu meclise gelmez. Cahillerden yüz çevirdim. Zaten cahil de bizde yüz çeviriyor. Cahil hiçbir zaman alemin kıymetini bilmez. Çünkü hiçbir zaman alim olmadı. Olmadığı için bilmez. Cahilin konuşması aynı silahların konuşması gibidir. Sorun ve çıkmazların yayılması hep bunların hal ve hareketlerinden müminin sukut etmesi cahilin her zaman konuşmasına sebep olmuştur. Ve daha önceki derslerde de bir şeyi anlatmıştım hatırlıyor musunuz? İnsanlık şu dört kesimden gördüğü zararı kimseden görmemiştir. Bir, bilmedikleri halde bildikleriyle amel etmeyenler, bildikleri halde bildikleriyle amel etmeyenler, iki, bilmedikleriyle amel edenler, 3. Bilmedikleri halde öğrenmeyenler 4. insanları öğrenmekten tekrar ediyorum. Bildikleri halde bildikleriyle amel etmeyenler. Bilmedikleriyle amel edenler. Bilmedikleri halde öğrenmeyenler. Ve insanları öğrenmekten alkıyorlar. İşte bu 4 kayife insanlara öyle bir zarar veriyor ki, ve bunların verdiği zararı hiç kimse vermiyor. Kardeşlerim, kardeşlerim cehalet, bilmezlik, ilimden ve malumattan uzak olmak diye tanımlanır ve ilmin zıttıdır. Havram olarak üç anlama gelir. Birincisi, insan zihninin ilimden hali olması, ikincisi, bir şeyin olduğunun aksini kabullenmesi, üçüncüsü, bir şeye yapılması gerekenin zıttını yapmasın. Aynen onlara gelin yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğimizde onlar ne derler? Hayır biz yeryüzünü ıslah edeceğiz. Asıl bozguncular sizlersiniz, bizler ıslah edeceğiz derlerdir. Bunlar ilimle alakaları olmadığı gibi bir şeyin olduğunu aksini kabullenmişlerdir. Ve bir şeye yapılması gerekenin de zıttını yapmışlardı. İşte bu üç ana unsur buradan çıkar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran meziyet olarak ilim insanlarla diğer varlıklar arasında da üç önemli fark bulunmaktadır ki bu da kardeşlerim insan ilim elde etmeye elverişli yaratılmıştır. İyi ile kötüyü doğru ile yanlışı ayırt edecek Melekelere sahiptir. Aynen başında da sohbetin dediğimiz gibi Şems 8 ve 9'da Allah Azze ve Celle biz insana takvayı ve fucuru, iyiliği ve kötülüğü ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Ve sahip olduğu bilgi ve becerileri insan artırmaya nedir? Müsaittir. Cehaleti yenemeyen bir insan, kamil anlamda insan olma meziyetine de ne yapamaz? ulaşamaz. İlimsiz yapılan her eylemin zararı faydasından çoktur. Haricilerde olduğu gibi ilimsiz sahneye çıkan bu gruplar dini müdafaa adına Müslümanlara kılıç çekerler. Her fesat, fitne ve musibetin nedeni cehalet olduğu gibi her hayır ve saadetin nedeni de ilimdir kardeşler. Cehalet neticesinde iyilik, Münker, münker iyilik haline gelmekte, sünnet bidat, bidatta, sünnet olarak algılanmakta, batıl hak yerine hakta batıl yerine geçmektedir. Allah bizlere hayır versin, ilimle amel etmeyi, doğruya uymayı, hayra yönelmeyi bizlere nasip etsin, af yolunu tutup iyiliği emredip, cahillerden Yüz çevirmeyi nasip etsin. Amin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında bunu Resul'una emretmiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği çileleri sizler Allah'ın kitabını, Resulun sünnetini siyerleri okuduğunuzda görmeniz mümkün. Ve bu nurlu yolda da, bu hafta davada da her kim Allah'ın dinini anlatmaya ve her kim Allah'ın dininin izzeti ve şerefi için uğraşıyorsa muhakkak bunu sevmeyen İslam düşmanları da bunlara karşı tavır alıp bunları ne yapacaktır? Her fırsatta hicvedip kötüleme yoluna gidecektir. Bize düşen görev iyiliği emretmek, af yolunu tutmak, cahililerden geçecek. Size düşen aynı ama peygamberin varislerini koruma, onlara zırh olma, istifade ettiğiniz insanlara karşı da size nedir? Bir borçtur. Allah hepimize hayır versin. Kendi izzet ve şerefinin peşinde değil, Allah'ın dininin izzet ve şerefinde olan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü İslam düşmanlarından, münafıklardan, facirlerden, fitnelerden korusun. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı, bâtılı bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Amin. Sübhaneke Allahumme ve la ilaha illa ve